Rize Gelin Geleceği Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba, Rize Belediyesi vatandaşlara dönem dönem suyun idareli kullanılması için uyarılarda bulunurken bazı ilçelere ara ara su verilmeyerek kesintiler yaşandı. Bu durumun önüne geçmek içinse Çağrankaya yaylasında yapılacak olan sel kapanı gölet projesi için düğmeye basıldı. Bölgedeki heyelan ve sel riskini de ciddi derecede azaltacak olan projeyle yaz aylarında sık sık gerçekleşen su kesintisinde önüne geçilmiş olacak. Önümüzdeki ay inşaatın başlaması beklenen projeyle 12 saatlik olan depolama sisteminin kat kat artması öngörülüyor. Su kesintilerine son verebilmek için yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde Çağrankaya yaylasında yapılacak olan göletin Sorunun önüne geçmekte büyük bir katkısı olacağını iddia etmiş Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin. Diyor ki son 10 yıldır biz Ocak, Şubat ve bir de yazın Temmuz ve Ağustos aylarında su azalması yaşıyoruz. Rize'nin özellikle Doğu ve Batı eksenindeki depolardan beslenen yüksek mahallelerde su kesintileri yapmak zorunda kalıyoruz. Her yıl insanların kullandığı su miktarı da artıyor. Hem nüfusumuz hem de kullanılan su miktarı artıyor. Oysa buna karşılık bizim kaynaklarımız sabit. Çağrankaya yaylasında 25 yıl önce arıtma tesisi kurularak o vadiden gelen suyu bütün bu coğrafyaya yani 20 bin nüfusa arz ediyoruz. Fakat karların bir önceki yıllar az yağması nedeniyle ekim Kasım Aralık periyodunda yağışların az düşmesinden dolayı su kesintilerini fazlasıyla yaşıyorduk. 2 yıl önce devlet su işleriyle birlikte inceleme yaptık ve Çağrankaya yaylamızda bir gölet yapalım dedik. Ve 45 metre gövde yüksekliğinde büyük bir gölet yapılacak bu göletle birlikte Ocak, Şubat, Temmuz ve Ağustos aylarında su veremediğimiz mahallelere buradan takviye yapacağız ifadelerini kullandı. Çözüm Rize'de gölet mi? Şehirde yağmur suyu depolaması mı? Ayrı bir tartışma konusu. Sanki hep yanlış politikalar gülüyor. Dünyanın en büyük bakır üreticilerinden oluşan bir grup, sektörü çevreye duyarlı yatırım fonları için daha çekici hali getirmek için doğrudan ve dolaylı sera gazları emisyonlarını 2050 yılına kadar sıfıra İndirmeyi hedeflediklerini söyledi. Bakır talebinin 2020 seviyelerine göre 2050 yılına kadar ikiye katlanarak 50 milyon ton çıkacağı tahmin edilirken Uluslararası Bakır Birliği'nin yeni yayınlanan yol haritası üyelerin doğrudan ve dolaylı emisyonlarını 2030 yılına kadar %30 ila 40, 2040'a kadar 70 ila 80 azaltması için bir hedef belirledi. 2050 için ise net sıfır hedefi var.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 Beş Gires Enstitüsü liderliğindeki hakemle araştırmaya göre 2019 yılına kadar okyanuslarda tahminen 171 trilyon plastik parçacığı yüzüyordu. 2019'da bu. Yasal olarak bağlayıcı küresel politikalar getirilmezse bu plastik kirliliği 2040 yılına kadar 2,6 kat artabilir. Çevre grubu Greenpeace güçlü bir küresel anlaşma olmadan plastik üretiminin önümüzdeki 10 ila 15 yıl içinde 2 katına 2050 yılına kadar da 3 katına çıkabileceğini söyledi. Acilen plastik kullanımı ve plastik üretiminin engellenmesi gerekiyor. Buğday üretiminde Türkiye'de 4. sırada yer alan ve ülkenin önemli buğday üretim alanlarından olan Trakya'da yağışların mevsim normallerinin çok altında olması nedeniyle çiftçilerde kuraklık endişesi var. Yağışların yetersizliği buğday ekili arazilerde tohumların çimlenmesini engelliyor. Yüksek verim beklentisi de düşmüş durumda. Nehirlerin ve barajların kuruma noktasına geldiği Kırklareli Tekirdağ ve Edirne'de çiftçilerin gözü yağmur bulutlarında. Tenka umutlarının Mart ve Nisan aylarında beklenen yağışlar olduğunu söyleyen çiftçiler, yağışlar gerçekleşmezse kullandıkları gübrenin buğdaya da bir faydası olmayacağını belirtti. Tımop Ziraat Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilcisi Erdoğan yanılmaz. Son 90 yılın en sıcak ve kurak Şubat ayını geçirdik. Buğday şu anda azotlu gübrenin kullanıldığı bir dönemdeyiz. Yeterli yağış düşmezse kullanılan gübrenin buğdaya bir faydası olmayacak ve buğdayın gelişimine de katkısı olmayacak dedi. Tabii sorun acaba monotipik buğday üretimi ile kuraklığa dayanıklı gen havuzunun endüstriyel tarımla ortadan kaldırılması mı? İklim değişikliğine uyum tarım politikalarında da ciddi bir değişiklik gerektiriyor. Nitekim sorun Trakya'ya özgü değil. Güncel kuraklık haritasında risk artarken son 6 ayda Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt'ta şiddetli kuraklıktan çok şiddetli kuraklık düzeyine geçildi. Türkiye'nin en çok yağış alan ili konumundaki Rize ki bahsetmiştik Rize'ye gölet yapılıyor. Halbuki yağmur suyunu kullanabilirsin. Çevre iller Gümüşhane ve Bayburt ortak kuraklıktan olağanüstü kuraklığa geçmiş. Trabzon'da da şiddetli kuraklıktan çok şiddetli kuraklık seviyesine Yükseldiği dikkat çekiyor kuraklık risk haritasının. Uzmanlar ani ve lokal yağışların toprağın ve bitkinin suya ihtiyacı olduğu dönemde yeterli miktarda düşmemesinin de kuraklığa yol açtığına değiniyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz doğru politikalar diliyoruz. Esen kalın.